Mescid-i Nebevi'de bir hadisi anlatıyor Peygamber Aleyhisselatü Vesselam. Zatın biri musallat olmuş Hazreti Ebubekir'e kız duruyor Hazreti Ebubekir'i. Sıddıkların alemdarı dişini sıkıyor, bir şey demiyor. Kız duruyor, dişini sıkıyor, bir şey demiyor. Kız duruyor, dayanamıyor, bir şey diyor. Çağırıyor Hazreti Ebubekir'i. Ya Ebubekir diyor.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 Bir de bir söz söylemiş Habbab Ömer'e. Habbab demiş ki Hazreti Ömer'e, Ömer demiş. Vallahi ben bu kulaklarımla duydum. Birkaç gün önce Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, Darul Erkam'da ellerini kaldırdı. Allah'ım dedi. İki Ömer'den biriyle bu dini güçlendir dedi. İki Ömer'den biri. Biri Ömer İbni Hattab, biri de onun dayısı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 İmanı sarsılmaz bir dağ gibi olan bir hüzün kahramanı bir mahzun o Allah'ın kendi hakkındaki kadere rıza gösteren beklentisiz olan böyle olduğu için de iki cihanda rızıklandıran bir merzuk, mezruk bir merzuk. şimdi bu beş tane kavram üzerinden beş tane cümle size emanet ediyorum bir İhlas, Kulluğun özü ve esasıdır. Yapılan her işi Allah için yapmak ve ondan gayrı ne varsa hepsini yürekten, akıldan ve zihinden silip atmaktır. Amellere değer katan Allah katında makbul olmasını sağlayan en önemli vesilenin niyetin selimiyeti olduğunu unutma ki, Çağın muhlislerinden olabilesin. Muhlis olmak çok önemli bir şeydir. Tekrar etmeyeceğim arkadaşlar siteye koysunlar oradan alın ama birkaç şey söyleyeyim bu sözler üzerine. Eğer ihlas yoksa hayatımızda yaptığımız amel ne kadar çok olursa olsun Allah bizi o duruma düşürmesin. Rabbimizin karşısında hesap için geldiğimizde. Hiçbir şey karşımızda göremeyeceğiz Bakın Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Bu durumu nasıl izah ediyor biliyor musunuz Tirmizi'de ve başka hadis kitaplarında geçen bir hadis Bazı kullar Allah'ın huzuruna Vadiler dolusu sevapla geldiklerini zannederler Böyle sevaplarla Allah huzuruna geldiklerini zannederler Ama hesap defterleri açılır karşılarında hiçbir şey bulamazlar. Derler ki Allah'ım hani amellerim Rabbimizdir ki benim için değildi. Falanca iyi alim desin diye dedi yaptın dediler. İyi kahramandı desinler diye yaptın dediler. İyi cömert adam desinler diye yaptın dediler. Sen el için yaptın. El için yaptın onlar da dedi Allah için yapmadın ki ben şimdi diyeyim. İşte Rabbimiz meselenin ne kadar önemli olduğunu, bir kutsi hadiste peygamberin diliyle bizim dünyamıza böyle aktarıyor. Öyleyse benim aziz kardeşlerim, amellerinizin çok olması elbette güzel bir şey ve istenen bir şeydir. Ama yapılan işlerin ne kadar Allah için olduğu, onun en önemli göstergesidir. Amele değer katan amelin, Rıza-i için yapılması ve ona asla başka bir şey bulaşmamasıdır. Allah bize o bahtiyarlığı nasip eylesin. İki, hicret, risalet davasının mensuplarının bir kaderidir. Hayatında hicreti yaşamamış hiçbir peygamber ve onların varisleri yoktur. Buna hazır olmalı. Dünyada her an yolculukta olduğunu unutmamalı Şuraya dikkat edin Sadece mekan ile de değil Günahtan sevaba yürüyüşün bile hicret olduğunu bilmelisin ki Çağın muhacirlerinden olabilesin Zannetme ki hicret sadece topraktan toprağa olur Hicret günahtan sevaba da olur bizim gibi küçük adamları sizi tenzih ederek konuşayım ama kendim için söyleyeyim bizim gibi küçük adamları Allah böyle büyük adamların çektiği sıkıntılarla zaten imtihan etmez imanımızın gramı belli ama hiç değilse bir günah var karşında hicret et ondan bir günah var karşında sevaba yürü ondan bir günah var onda karşında ondan sevaba doğru bir ızdırap içerisinde ol hiç değilse böyle bir hicreti yaşa Hiç değilse bu manada muhacir ol Habbab İbni Eret'in hayatındaki hicret adına ortaya koyduğu kametler bize bunları söyler Üçüncüsü Cihat İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırmaktır İmandan mahrum yüreklere onuru taşımaktır bir Adem'i hidayete ulaştırmanın bir alemi fethetmek olduğunu unutmamalı. Her gün bu aşk ve sevda ile yanmalı. Kurtulma derdi olduğu için kurtul, kurtarma adına çırpılmalısın ki gıpta ile bakılan çağın mücahitlerinden olabilesin. Çok önemli bunu bir daha okuyacağım. Cihat... Yıkmak değil, yok etmek değil, mazlum ve mustazaf insanların kanına girmek hiç değil. Allah'ın hukukuna riayet etmemek değil, Allah'ın kullarının hukukuna girmek hiç hiç değil. Neymiş cihat? İslam ile insan arasındaki engelleri kaldırmaktır. İmandan mahrum olan yüreklere onuru taşımaktır. Bir Adem'i, Hidayete ulaştırmanın bir alemi fethetmek olduğunu unutmamalı. Her gün bu aşk ve sevda ile yanmalı. Kurtulma derdi olduğu için kurtarma adına çırpınmalısın ki. Gıpta ile bakılan çağın mücah mücahitlerinden olabilesin. Allah sizi de bizi de onlardan saysın inşallah. İnşallah benim Hakkarili kardeşlerim. Buradan alacaklarını alacaklar Biraz önce filmde okudu Dinlediğimiz izlediğimiz bir cümle vardı Bilmiyorum zihninizde kaldı mı Başkasının günahına ağlayabilmek Sahabenin bir erdemi Elhamdülillah burada namazsız niyazsız insan yok Ama sokaklarda binlerce var Onları adına da yanmak Onları da Kur'an'la buluşturmak Onları da sünnetle buluşturmak onları da Efendimizin sevgisiyle buluşturmak, onları da Kur'an'ın iktiramıyla, ahkamıyla, ameliyle buluşturmak, sabah namazlarında kalktığımız zaman perdeyi kaldırıp, kalkmayanlar için gözyaşı dökmek, onlar için dua dua yakarmak, bu çağın mücahitlerinden beklenenler. İnşallah Habbab İbni Eret'in verdiği o mesaj, bu manada sizin de bizim de önümüze koyduğumuz bir hedef olacak. Ve inşallah Hakkari'li insanlar sizin ellerinizle, sizin vesilelerinizle imanın nuruyla biraz daha farklı bir biçimde tanışacaklar. Ben buna inanıyorum. Sizin bunu yapacağınıza inanıyorum. İnşallah beni mahcup etmezsiniz. Dördüncüsü, hüzün. Ben Hüzünlerin peygamberiyim Ve hüzün benim ayrılmaz arkadaşımdır diyen Efendimizin hayatından hiç çıkarmadığı bir haldir Yaşamak için yaşamak değil Yaşatmak için yaşamak olan İsa ruhunu Her daim yüreğinde canlı tutmalısın ki Gözyaşını derdine derman edinen çağın mahsunlarından olabilesin. Allah bizi de onlardan yazsın inşallah. Beşincisi, rızık. Rezzak olan Allah'ın senin hakkında takdir ettiği nimetlerdir. Sayılmayacak çok kadar çok olan bu ilahi bahşişlerin sadece bu dünyadan ibaret olmadığını bilmelisin. Öldükten sonra bile amel defterinin işlemesini ve cennette de rızıkların artarak devam etmesini istiyorsan kulluk adına gerekli adımları atmalısın ki çağın merzuklarından olabilesin. Allah bizi de o merzuklardan saysın inşallah. Şimdi benim aziz kardeşlerim ben bu topraklardaki peygamber sevgisini peygamber sevdasını aşkını az bir şey bilen bir insanım. Dört sene önce buraya geldiğim zaman döndükten sonra belki de aç içinizdedir o kardeşim. O kardeşim bana bir mesaj yazdı. Buradaki yaşlı bir teyzenin bir ninenin söylediği bir sözü bana mesaj olarak gönderdi. O öğretmen kardeşimizin ninesiymiş. 80 küsür yaşında nine Kürtçe konuşuyor. Türkçe anlamıyor. Hoca Türkçe biliyor başka dil bilmiyor. Kürtçe konuşamıyor. Demiş ki o öğretmen arkadaşım o nineye, Nine demiş sen gelip ne anlayacaksın? Hoca Türkçe konuşacak, sen Türkçe bilmiyorsun. Demiş ki o nene, hoca neyi anlatacak? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemi. O her peygamber deyince ben de sallallahu aleyhi ve sellem derim. O her Muhammed deyince ben de aleyhissalatü vesselam derim. Elhamdülillah bu var bu memlekette. Bu olduğu için bakın bizi köklerimizden koparamadılar Bizim başımıza gelen kimin başına geldi Allah aşkına Ama yine iman adına dimdik ayaktayız Aynen peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin dediği gibi Mümin selvi dalına benzer Rüzgar vurunca bir sağa yatar bir sola yatar Ama kökü sağlam olduğu için bir anda kalkar ve dik durabilir ancak kafir inkarcı çam ağacına benzer rüzgar vurunca devrilmeyeceğini zannedersin rüzgar vurdukça ses gelir ama bir devrildi mi bir daha kalkmaz biz selvi dalıyız ne kadar yersek yiyelim yine de köklerimize bağlıyız Allah köklerimizden bizi mahrum etmesin Bizi köklerimize sıkı sıkı bağlananlardan eylesin. Başkaları istikbali başka yerlerde arayabilirler. Ama bizim istikbalimiz bizim köklerimizde. Biz o köklerimize dört elle sarılıp, Gereklerini yerine getirme adına gayret içerisinde olacağız inşallah. İnşallah, İnşallah. bu duayı gönülden söylüyorum. İnşallah nasıl bize Hakkari'de, 1398 sene sonra Habbab İbni Eret'in adına burada bir sofra kurmayı nasip ettiyse Mevla inşallah cennette yine sahibi o olan sofra kurduracak bizi de Habbab'ın misafiri kılacak inşallah hepimizi Allah o sofranın başında toplasın hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.